Ya, onun namazı kılınır. Onun, onun size zekatı verilir, fitresi verilir ona verilir. Öldüğü zaman namazı kılınır. Ha, bu insani ruhtur. Demek ki, bu devir, bizim tasavvukun e, inandığı devir dediğimiz şey, reenkarnasyon, yeni, yeni bir insan, yeni bir ruh değil. Sana ta yaratılan bir ruhun, verilmesidir. Dört aylık kadar sana derden o ruhtur. Bu insani ruhtur. Ve bu hayvani ruh bakiye kalmak şartıyla bugün size nefis nefis yapasır ettiğimiz ruh hayvani ruhtur. Bizi kötülüklere götüren hayvani ruhtur. İçimizdeki o oh, ısıtlamak ise var ya odur. İnsani ruh verilmişti. Eğer hayvani ruhumuz Yaparım. Galebe gelirse biz işte, bir hayvanın yaptığı şeyden yaparız. Asla insanlık aklımıza gelmez. Ama insani ruh galibe çalışsa insanoğlu O zaman hayvanı ruh e, terk etmişizdir, nefsi terk etmişizdir. Sadece insani ruh kalmıştır. Şimdi temin dediğim şey nefis, nefsi. Öldürmeyin diyoruz. Hayvanı ruhu öldürmeyin, bu candır. Öldürmeyin onu, kullanın. Ondan faydalanın. Bazı insanlar şey, hayvanı öldürdüler. Geri bir şey kalmaz, Sadece ruhu kalmaz. O da güzel ama kim yapar? Onu faydalanın diye insana bizim ayinimizdeki dörtüncü selamda, üçüncü selamda o telaş ve hızlı hızlama bulan, aramaktır. İnsanın ruhu aramaktır. Allah aramak Sana verilen Allah'ın Allah'a e, arama telaşıdır. Bulursa bul, bulmasa bul, Başka. Ama arar. Dördüncü selamda, bulduysa ne güzel, bulmuyorsan bir dakika, bu bir daha artık. Yani İslam'da bu devir vardır. Jehennikarnasen aynen. Tenasür derler. Eski e, dilde tenasür derler. Benim şişli şey, kelimelerle e, reaklanırsan İslami bir inanç değildir. Buradaki Allah'ın bahsettiği de birinci yaratılışı gördük, içindeyiz. Bu bir boyut. Ama bu boyut içerisinde o devir var. Bizde insan iskeleti cemaati ruhun tezahürüdür. Bitkisel hayat, efendim şu vücut etimizi falan meydana getiren vücut. Hayvani hayat, nefsiniz. İnsani hayat da size verilen o insani ruh. Ee, Allah yeni bir ayet hayatına da tekrar yaratacaktır. Öldükten sonra aslında ölüm de yok. Başka bir boyuta geçiş var. Şimdi ne boyut gösterdi? ama ama bu sakın bir, bir gelip bir daha gelip falan mıyasın diye karakterlerden değişirdi, yapıldan değişirdi. Allah'ın vaad ettiği bu boyuta geçtiğin tekrar yeni bir boyuta geçtiğin yine hayat bulacaksınız. Ama bu bu hayat e, onların başka hayatlar var merak etmeyin. O hayat buradakinin yaptıklarımızın karşına göreceğiz. İyi birer kitle onun karşına görecek. Ondan sonra yeni bir hayata geçeceğiz. Hazreti nereden biliyorsun? Bakın Hazreti Nelan diyor ki, ben taş topraktım diyor. Hı hı. Dedi, bitti o nebat oldum, Efendim, oradan hayvan oldum, hayvandan insan oldum ve her geldiğim yer, makam, eskisinden çok daha iyiydi. Şimdi taş toprak böyle orada orada ise, de bitki olmak daha iyi herhalde. Bitkiden bitkinin o mahlum hayatından da hayvandan terfi etmek daha iyi, gezip dolaşmak daha iyi. Hayvani hayatında, insani hayata geçmek şu olanca söyleyeceğiz. Düşüneceksin, öğreneceksin, temas edeceksin, ölçeriz. İlim ilim inşa sayılacaksın. Ya bu hayat demek ki her geldim hayat bir evli hayattan çok daha güzel. Bundan sonra hayatı niye, niye kötü olsun ki? Bundan sonra melek olacağım diyor. Ve melekle de devam edecek. Yani başka boyutta, başka boyutta geçeceksin. O şey bizim evle birlikte ölüm yoktur. Ölüm yoktur. Ya boyut dışına vardır. Ne de sünnetli olan da budur. Allah yeni bir ayrı hayatında tekrar yaratacaktır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Kimi dilerse ona azap yapar, kimi dilerse esirger. Ancak onu döndürüp döndüreceksiniz. Oradan geldik, ona döneceğiz. Dönüş orası, başka bir yere gitmeyeceğiz. Siz ne yerde, ne gökte onu aciz, buruk acı Değilsiniz, biz Allah'ı aziz bırakabilir miyiz? Nasıl? Hangi düşmanın burada? Allah'ın az bırakacak, Allah'ın yapmamıcı gibi var mı? Yok. Her şey ondandır. Yani onun kazasından kurtulmak için yerin dibine saklarsanız ya ve havalara, yüksek göklerde veya yüksek kalalarda Tahusun esenetine tekrar gel gelsem. Tahusun, saklanmak, gizlenmek, mahseden saklanmak. Yani gökyüzünde çıksak, yerin güvene girsek, kalelerde fazla saklansak, Allah bizi nerede olsa bunu çıkartır. Hiç onun için şüphemiz olmasın. Siz ne, ne gökte onu aciz, bana ne Allah'tan başka sizin hiçbir veriniz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar ile kafir olanlar yok mu? İşte benim rahmetimden ancak onlar ümidini kestiler. İşte pek açıklığı azap da onlarındır. Allah iman etmeyenlerin hali böyle. Bundan dolayı kavminin cevabı ''Öldürün onu.'' Ya yakın onu demelerinden başka bir şey olmadı. Yani bu ayete Hz. İbrahim'i kastediyorlar. Hz. İbrahim böyle onları söylenmiş, Allah'tan Allah işte bunu gelir. Ona yakındırdı öyle. Yani hepimizin bildiği gibi Urfa'da büyük bir ateş yakıldı. Hz. İbrahim onun içine atıldı. Ama Allah onu Ateşe onu yakmadı, emretti. Ateş onu yakmadı, yakmadı. Allah da onu bu ateşten kurtardı. Şüphe yok ki iman edecek zünmeler için herhalde ibretler vardır. Bu Hazreti İbrahim'in.